يا ايها الذين امنوا َُ اتقوا ُ الله َّ ه َ ق َّ تقاته َُِِ ولا ََ تموتن ََُُّ الا َّ و َ أ َ ن ْ ت ُ م مسلمون َُ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الناس ُ اتقوا َُّ ربكم ََُُّ الذي َِّ خلقكم َََُ من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ا ل ل َ ا ل َ ي تساءلون به و ا َ ا ر ح ا م ا ل ل ه كان ع ي ر ق ب ا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا س د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 カルデステルーム、今日はあなたのお話を聞いています。 ...civarete ulaştık. Allah'a hamdolsun. Evet, 525. Hastaya ne söylenir?、Yağla. Hazreti Ayşe, Allah ...şöyle de güçtür. Şunlulmazsa Allah'u aleyhi ve sellem... ...Medine'ye geldiğinde, babam Ebu Bekir ve Bilal... ...kıstma hastalığına tutuldular. Ben ikisinin yanına ziyaret için girince... ...eyy babacığım... ...kendini nasıl hissediyorsun? Ey Bilal, sen nasılsın dedim. Babam Ebu Bekir, kıstma hastalığına tutunca... ...şöylerlerdi. Herkes ailesinin içinde... ''Allah seni hayır ile sabahlarsın.'' diye selamlanır. Halbuki ölüm ona ayakkabısının banından daha yakındır. Bilal de hastalıktan kurtulunca sesini yükselterek şöyle diyordu. ''Ah keşke idilseydim Mekke valisinde bir gece geceli, geceleyebilir miydim? Etrafımı ishir, hoş kokulu ot ve celil bitkileri sarmış olduğu halde. Bir gün mecenme sularına <gülüyor> su almak için varır mıydım? Şana ile ta safil, safil dağları bana görünecekler mi?'' Hazreti Ayşe resulullahan, ben hemen Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip durumu ona haber ver dedi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: Allah, bizim <gülüyor> Medine sevdigin gibi Medineyi de sevdir. Hatta daha çok sevdir. Medineyi hatalıklardan kurtar. Bizim ölçeğimizi ver, tahtımızı bereketli kıl. Medine'nin hastalığını Cüph, Cüph ve, ve bölgesine gönder.、Evet. Kardeşlerim,、e, Mekkeli Müslümanlar Medine'ye izzet ettiklerinde, Medine o zaman iki taşlık arası olarak biliniyor. Ve suyu, havası pislik içerisinde ve böyleyken de、e, sahabeler, yani Mekke'den Medine'ye gelen、e, muhacirler, Müslümanlar hastalamıyorlar kardeşler. Oranın suyundan、e, dolayı. Bu esnada Abu Bekir radıyallahu anh ve Bilal Habeshi radıyallahu anh bu da hastalanıyor ve Mekke'ye özlemlerini dile getiren bu şiirleri söylüyorlar. Yani artık öleceklerini ve acaba bir daha Mekke'yi görür müyüm, o ıslık odunu bir daha koklar mıyım diye ne yapıyorlar? Şiir söylüyorlar. Ayşe Hanımız radıyallahu anh Onların bu serzenişlerini, bu hastalıkları görünce gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a işte Ebu Bekir radıyallahu anh'u Mekke'ye özlem dolu bu şiiri söyledi ve Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'u Mekke'ye özlem de bu şiiri söyledi diyor. Acaba bir daha Mekke'ye gider miyim? Mekke'nin vadisine ulaşır mıyım? Oradaki ıskırotunun kokusunu alır mıyım diye ne yapıyor? Mekke'yi özlüyorlar. Bu şiir onun için söylüyorlar. Niye? Mekke'de kardeşlerim çok güzel bir hava, dağları güzel. Ee, zenzen gibi bir Allah Azze ve Celle ta、e, İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana zenzem gibi bir su nimet vermiş. Ama Medine'ye gelmişler. Suyu pis, havası pis. Ne yapmışlar? Hastalanmışlar ve Mekke'ye özlendirmişler. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bunu duyunca 私たちはあなたのことを知っている。今日はあなたのことを知っていることができた。私たちはあなたのことを知ってることができた。私たちはあなたのことを知っいるとができた。私たちはあなたとを知っているとができた。私たちはあなたのことを知っいるとができた。私たちはあなたのことを知っていることができた。私たちはといるとがでといるとがで どうしたらいいのか Ve buradaki ki bunlar ölçüm birimidir kardeşlerim bir saat yaklaşık、e, üç kilo kadar, nut de onun dörtte biri yani yaklaşık 250 gram civarındadır ağılık ölçüsü yani ağılık ölçülerimize beneket ver ve buradaki humma hastalığını cüfeye naklet diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor Allah Azze ve Celleye、e, dua ediyor. Evet. Kardeşlerim, Cuhfe bölgesi Mekke ile Medine arasında bir bölgedir ki, o zaman ki Şaf ehlinin, Mısır ve Maghrib ehlinin、e, mikat yerleridir. O zamanki ismi Mehya'a imiş. Fakat sergelip、e, oraya zarar verdiği için Cuhfe olarak isimlendirilmiş. O zaman Müslümanlara düşman olan Yahudilerin bulunduğu bir bölgeymiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne yapıyor? Oraya、e, bek dua ediyor. yani orada bulunan hastalığın tamamen Medine'ye Cuhbe'ye Medine'den Cuhbe'ye gitmesi için ne yapıyor? Allah Hazreti Celle'ye dua、e, ediyor. Kardeşlerim burada yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın、e, Medine hakkındaki duası ve sahabesine olan、e, sevgisini, şefkatini, merhametini anlatan ibadetlerden bir tanesi ki dua da Allah Azze ve Celle Aleyhisselatullah salam ya Rabbi bize Mekke sevdirdiğin gibi Medineyi bundan daha fazla sevdir dierek dua ediyor. Kardeşlerim Mekken'in fethi gerçekleştiği zaman ki Allah Azze ve Celle Aleyhisselatullah doğum yeri, memleketi neresi? Mekke. ve Mekke'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret etmek zorunda bırakılıyor. Yani kovuluyor. Kovuyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ama Allah Azze ve Celle orayı fetih olarak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasip、Hı. ettiği zaman bu sefer ensablı Müslümanlar kara kara düşünmeye başlıyorlar. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetti. Mekke onun diyarı doğduğu büyüdüğü yer Ta、50 yaşına kadar kaldığı yer 53 yaşına kadar kaldığı yer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son 10 yılını Medine'de geçirmiş. Acaba bu fethettiği beldesinde mi kalacak? Çünkü artık Mekke'de ne oldu? Bir güvenlik yeri oldu. İslam beldesi oldu tıbkı Medine gibi. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de mi kalacak? Yoksa Medine'ye geri mi dönecek? Ensarı bir telas sarıyor. Allah Resulü Aleyhisselam bunu duyunca Sadece ensarı bir araya getiriyor, onları topluyor ve diyor Kerim Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Mekkeliler diyor beni dışarı attıkları zaman, korktukları zaman, siz diyor ne yaptınız? Bana sahiptiştiniz diyor Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İnsanların hepsi bir tarafa gitse, ensar bir tarafa gitse, Allah diyor ensarın olduğu tarafa giderim diyerek diyerek Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir nevi ensarın kalbini ne yapıyor? Su serpiyor ve ensanla birlikte. Medine veriyor. Dür ensar için en büyük mutluluğu yaşadık dördür ensar. Rabbı Allahu anhum. Bu da Allah Rasulü Aleyhisselam'ın kendisine işte bu dua'nın tezahürüdür ki kendisine Medine hatta daha fazla ne yapıyor?、E, Mekkeden sevdiriliyor. Her ikisi de mübarektir. Allah hepimizi oraları ziyaret etmeyi, beynini tavaf edip Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mezcidinde Namaz kılmayı, namusunda dua etmeyi hepimize nasıl gömesin inşallah kardeşlerim. Evet, kardeşlerim burada bir imamın, bir liderin, bir âlimin yaşadığı bölgeyi daha iyi bir bölge ve daha bereketli olması ve oradaki zararın, her türlü hastalığın defi için dua etmesinin nedir? Bir devri vardır. Çünkü Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yaşadığı bölge için ne yapmıştır? dua etmiştir. Alemler diyorlar ki kardeşlerim o zamanki cüffe, tabi günümüz için kastetmiyor.、E, tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Humma Medine'deki o Humma hastalığı oraya gitmiş. Sıtma hastalığı hatta diyor onun suyundan içen insan, hayvan, kuş ne varsa hepsi de o hastalığa yakalandığını söylemişlerdir. Evet en iyisini Allah Azze ve Cennet'dir. Beş yüz yirmi yedi zayıf kardeşlerim, beş yüz yirmi sekiz, yirmi altı, yirmi altı biraz öncekiyle aynı olduğunu zannediyorum, bakmadım ama herhalde aynı. Beş yüz yirmi altı ne diyor? Biraz farklı.、Ziyaret. Farklılık var mı? Bir ziyaret ediyor, geçen ders de okudum. Okumuşuz ki çünkü şerri gelmedi bana. Beş yüz yirmi altı, bakın. Daha önce okumuştuk. Evet. 528. Daha önce şereflerimizi hatırlasın. Aslan ne cevap verir? Sahih İbnülmürradiyallah anlatarak demiştir ki, hatta bir zalim yaralı olan İbnülmömer radıyallahu anın yanına vardı. Ben de yanım yanımdaydım. Hatta、e, nasınsın dedi. İbnülmömer iyiyim dedi. Hatta seni kim yaraladı dedi. O da şöyle cevap verdi. Beni silah taşımanın helal olmadığı bir günde. ...silah taşımayı emreden kimse yaraladı. İbni Ömer bu sözüyle... ...Haccac'ı kastediyordu. Evet. Kardeşlerim... ...Haccac o zaman...、E, ...Hicaz bölgesinin...、E, ...emiriydi. Bu rivayetle alakalı söyleyecek...、E, ...söz şu ki...、E, ...Allah Azze ve Celle... ...eğer herhangi bir tehlike yoksa... ...çünkü... ...bu man dehalahu kâne âminen... Harem bölgesine silahla gelimini yapmıştır, haram kırmıştır. Sadece ihtiyaca binaen bu yapılmıştır. Hatta Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelen bir rivayette sizden diyor bir tanesi eğer mezitten、e, şeyiyle e, okuyla veya、e, ona benzer bir silahlıla geçeceği zaman onun silahını tutsun, öyle geçsin, herhangi bir Müslüman'a zarar vermesin buyurmıştır. Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada da harem bölgesine silahla girmenin haram olduğunu ancak ve ancak eğer bir düşman korkusu varsa caiz olduğunu bildiren rivayetlerden bir tanesi. Evet ben devam edeyim. 529-530 zayıf kardeşlerim. 531. Evin gereksiz yerlerine bakan ziyaretçi boş görünmez. Evet. Abdullah İbni Ebru <gülüyor> Yüzevli'nin şöyle dediği rivayet izlenmiştir. Abdullah İbn Mesud yanında bir grup insan ile beraber ziyaret etmek için bir hasta'nın yanına girdi. Hastanın bulunduğu evde bir de kadın vardır. Ziyaret için gelen adamlardan biri kadına bakmaya başlar. Bunun üzerine Abdullah buna gözün çıksaydı senin için daha hayırlı olurdu dedi. Evet, kardeşlerim tabii ki ziyaret adabı, hastayı ziyaret adabı dinimiz tarafından hep anlatılmış, şerh edilmiş meselelerdir. Bir eve gidildiği zaman ahlakıyla edebiyle bakılmaması gereken, gözün korunması gereken yerde korunmasıyla alakalı sadece hasta ziyareti değil, normal bir ziyarette bile insan ne yapması gerekir? Gözünü haramdan sakındırması gerekir. Çünkü göz sadece ve sadece Allah'a itaat için yaratılmış masiyet için Yaratılmamıştır. Biliyorsunuz daha önceki bir rivayetimizde göz zina eder, ülak <gülüyor> zina eder, dil zina eder, el zina eder, ayak zina eder. Hepsini Allah Azze ve Celle ne atmıştır, açıklamıştı. Gözün zinası nedir? Bakmaktır, harama bakmaktır. Sizlerdir eğer bir hastayı ziyarete gitmişseniz veya hasta ziyareti dışında normal bir kardeşinizin evini ziyarete gitmişseniz ne yapacaksınız? Gözünüzü haramdan sakınacaksınız. Böyle kim var, kim yok diyerekten birilerini görmek için ne atmayacaksınız, gözünüzü dikmeyeceksiniz. Allah korusun. Bu da nedir? Harama bakmaktır <gülüyor> ki haramdır. Ee, o yüzden、e, Abdullah ibnül Mas'uulu Trabiyallahu Anhu da senin harama bakmaktansa gözlerinin yerinden çıkması veya o、e, Yani ışığının, nuruğunun kayb olması çok daha hayırlıdır demiştir. Harama bakmaktansa bakmamak nedir? Çok daha、e, hayırlıdır. Bu da hem hasta ziyaretinde olsun kardeşlerim, hem de normal bir ziyarette bir Müslümanın evini ziyaret edildiği zaman dikkat edilmesi gereken İslam adabından bir tanesidir kardeşler. Hepsini dinimiz bize öğretiyor. İnşallah öğrenem ve öğrendiği ile Amel edenlerden öylesin Allah Azze ve Celle. Evet, 532. <gülüyor> Aslında 532 zayıf ama burada sadece Zaid Efendi Erkan Radıyallahu Anhu'nun gözüm iltihatlandı veya hastalandı ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni ziyaret etti kısımlar. Sadece o kadar. Sayı olan bu taraf. Ben o zaman bunu、e, zikredeyim. Sen 534'de okar bir inşallah. Kardeşlerim 532'de、e, sadece bir cümlelik kısmı var. Benim gözlerim hastalandı, iltihaplandı da Allah Vassıdi Aleyhisselatü Vesselam beni bundan dolayı ziyaret etti lafsı var. Kardeşlerim、e, gözün iltihaplanması, gözün hastalanması bine nedir? Hastalıktır. Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı hasta ziyaretinde bulunmuştur ki burada、e, İmam Bukhari rahimuhullah'ın bunu getirmesinin sebebi diyor bazı avam insanlar、e, arasında göz iltihablandığı zaman onun ziyaret edilmesi bahtıldır veya ziyaret edilmez gibi bir sözden dolayı İmam Bukhari rahimuhullah bunu buraya serdetmiştir getirmiştir eğer göz iltihabı olsa bile Hastalıktan dolayı ne yapılır? Kişi ziyaret edilir. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sırk gözünü iltihab olduğu için sahabeyi ziyaret etmiştir. Ki daha öncedeki rivayetlerde geçtiğimiz gibi Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en çok değer verdiği meselenlerden bir tanesi hasta ziyaretleri kardeşler. Allah hepimize hayırlarsın. Evet. 533 zayıf, 534 yiyin. Enes Bin Malik. Peygamber、Tabii、sallallahu、Allah. aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Aziz ve yüce olan Allah şöyle buyurur. Bir kulum iki sevgili organı olan gözlerini alarak imtihan ettiğimde o da buna sabrederse ona iki gözüne karşılık olarak cenneti verir. Evet. Kardeşlerim Enes ad-i Allah'u an-u diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. Allah buyurdu ki diyor eğer Allah ...insanın iki sevgilisini ki bununla diyor iki gözünü kastediyor diyor... ...onu alır ve kul da sabrederse Allah diyor o iki gözü karşılığında cennete verir diyor. Kardeşlerim hakikaten bir insanın belki de vücuttaki en değerli organın gözüdür kardeşlerim. Bununla alakalı biliyorsunuz daha önceki geçen bahsi geçen bir rivayette anlattığımız... Geçmiş kavimlerden bir insan 300 sene boyunca Allah Azze ve Celle ibadet ettiktir ve hep namazla geçirdi, ibadet de geçirdi. Hiç haramla başka bir şeyle meşgul olmadı. Allah Azze ve Celle ve sonuçta bu vefat edip Allah Azze ve Cellenin huzuruna geldiği zaman Allah Azze ve Celle ey kulum seni amellerinle mi yargılayayım yoksa rahmetimle mi? Düşünün insan hayatı boyunca hiç bir haram işlememiş ve sürekli amel seccade geçirmiş. Adam diyor ki İyir Rabbi beni amellerim ne arkadaş? Ve sonra diyor insanın o kişinin diyor amelleri bir kefeye kondu ve sadece bir göz nimeti bir kefeye kondu da ona bile eşit gelmedi diyor. Düşünün ne yaparsanız yapın demek ki insanın、e, vücudundaki en değerli organlardan bir tanesi nedir? Çünkü hadiste de Allah Azze ve Celle dedi ki diyor iki sevgilisini yani en çok sevdiği iki şeyi alırsa yani iki gözünü alır o da sabrederse onunla Allah diyor o iki gözüne cennet de değiştirir diyor Allah Azze ve Celle Allah Rasulullah böyle haber veriyor kardeşlerim çevremize bakın ama insanlar gözleri görmeyen insanlar mevcut. Ve çektikleri sıkıntılar da ne yapıyorsunuz görüyorsunuz diye Allah ham deriyorsunuz ki Allah Azze ve Celle bize göz gibi büyük birliği net yapmış. O yüzden rivayette diyor ya Allah Azze ve Celle eğer diyor kim gözlerini kaybeder ve bununla da sabrederse ki rivayet gelecek biraz sonra bunun da eczini Allah Azze ve Celle'den beklerse Allah diyor o iki gözine karşı cenneti verir diyor. Kardeşlerim biliyorsunuz. ...bizim imamlarımızdan... ...Şeyh Bin Bas rahimahullah... ...Allah kendisine rahmet etsin... ...kör amâ birisiydi. Kardeşlerim... ...o zaman küçük yaştayken... ...Şeyh'ın bulunduğu... ...köye... ...bir hastalık geliyor... ...ve gözleri o yüzden köy bulunuyor. Tabi belli bir maddiyat... ...belli bir şeyden sonra... ...mevkiden sonra... doktorlar diyorlar ki şeyhin gözlerinin basit bir amaniyatla tekrar görebileceğini söylüyorlar. Ama benim duyduğum, bildiğim kadarıyla şeyh de Allah kendisine rahmet etsin bu hadisi zikrederek ben diyor bu iki gözüm karşılığında Rabbimin Allah Azze ve Celle'nin bana cenneti vermesini ümit ederim diyerek bundan kaçındığını okumuştum. Allah kendisine rahmet etsin. Ki kardeşlerim düşünün göz ile alınan dünya lezzetleri hiç dünya,、e, ahiretteki, cennetteki o ebedi olan lezzetlere bakmanın zev, verdiği zevk gibi, gibi midir kardeşlerim? Yani düşünün dünyada alınan zevk cennette alınan zevk dünyadaki alınan zevk gibi midir? Bir tanesi kalıcı,、e, kalıcı iken bir tanesi nedir? Fena olacaktır. Yani yok olacaktır. Allah hepinize Hayır versen inşallah. Evet 535. <gülüyor> <gülüyor> Evvah Ummah Merhaba Allah amtan mirahet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurur. Ey Adam oğlu, senin iki değerli organın olan gözlerini aldığın zaman olayın ilk anında sabretir ve sevabını benden beklersen. mükafat olarak sana cennetten başka bir sevaba razı olma. Evet, bu da biraz önceki rivayetle alakalı. Allah der ki diyor Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam, ey azamın, senin diyor iki değerli, çok değer verdiğin yani iki gözünü aldığında sabredersen ve ilk anında sabredersen, çünkü as sabrı enda s-sadmeti ula diyor Allah Resulü Selam, sabır Musibetin ilk anında gösterilen sabırdır. Aldığım zaman diyor, ona sabredersen ilk anda ve bu sabrının da cevabını, ecrini yalnız ve yalnız Allah Hazreti Celle'den betlerisen, ben senin için cennetten başka bir şey ile razı olmam diyor Allah Hazreti Celle. Kardeşlerim tabii ki burada da daha önceki hasta ziyaretlerinde veya başa gelen bir musibet, bir belaya. Elde edilen ecirin sevabı neydi? İki tane şartı vardı. Birincisi iman, ikincisi ise sabırdır. Eğer bu ikisi varsa Müslümanın başına ne gelirse gelsin ne vardı onun için ecir vardır, onun için günahlardan kurtulma vardır, onun için cennet vardır. Ki rivayetde de Allah Azze ve Celle kiriime teykedir. Yani kiriim nedir? Hani bir taş için ne derler kerim derler yani çok değerli çok baha biçilmez ki Allah Azze ve Celle göz nimeti için de böyle bir terime sahip ediyor yani baha biçilmez iki göz iki nimetin diyor alırsam ve sen de sabredersen ve bunun sabrını da Allah Azze ve Celle'den beklersen karşılık olarak sevap olarak senin için diyor cennetten başka bir şeyle razı olmam yani seni cennetine girdiririm cennetime girdiririm diyor. アザビジネス、ロディア・ロンドン・ギャランディリバイト・ドゥルキー、アラハスルアレイ・サラト・セランブルキー、アラハゼルジェルネシュレデデディ、バンクル・ムドゥル、イキー、セルディーナ・アルサム、ヤニー、イキグズニュー、アルサム、ウォード・サブレデルセ、モハカキ、オイキグズ・カーシュマドマジェネシュレディング、a ラハゼルジェルメディア、アレス、ロディア・ロンドン・ギャランディリバイト、カルシェル Tabii ki insanın gözünü kaybetmesi, gözü duyunu kaybetmesi, kör olması, ağma olması hakikaten sabır gerektiren çok zor bir mesele. O yüzden bir Müslüman her zaman için nedir? Allah Azze ve Celle'den esenlik istemesi gerekir, selametlik istemesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir?、E, düşmanla karşılaşmayı istemeyin ama ne zamanki müslüman,、e, düşmanla karşılaşırsanız da Ne yapın? Sabredin, kaçmayın. O yüzden bir Müslüman nedir? Başına bir musibetin gelmesini istemez. Yani bu rivayetleri duyduktan sonra Ya Rabbi benim gözlerimi köret de ben de sabredeyim de cennetine gireyim diye bir dua ne yapmaz? Etmez kardeşlerim. Allah'tan her zaman Müslüman ne yapar? Esenlik ister, selametlik ister. Ama bilin ki Eğer Allah azze ve celle ki Allah korusun kardeşlerim hepimizi çoluğumuzu çocuğumuzu ailemizi Allah korusun eğer böyle bir şey de başımıza gelirse işte onun karşılığını da eğer sabrederse ilk anda karşılığını nedir cennet olduğunu söylüyor Allah azze ve celle ki Resulü aleyhissalatu vesselam haber veriyor kardeşlerim. ...bugünkü hutbeyi dinlediniz mi? O、evet. kadar güzel bir hutbeyi değil mi?、Evet. Mazhar abi dinleyin mi hutbeyi? O kadar, sanki bizdendir yazmış gibidir maşallah. Zannettim Hüseyin Hoca hutbe okuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Maşallah, çok güzel bir hutbeydi. Yani hiçbir şey yok, hakikaten... ...bir an dedim herhalde bizdendirir yazdı, bunu <gülüyor> verdi... Abi, ...bizden biri. bir şey yapıyordu, çok güzel bir hutbeydi. Ki o da şeydi, yani bununla alakalı... ...Allah <gülüyor> Rasulü'nün haber veriyor. O yüzden kardeşlerim musibet istenmez ama mesela hatırlarsanız daha önce mesela bir çocuğu ölen iki çocuğu ölen üç çocuğu ölen sabreden kimsenin cennetlik olduğunu cennete、e, hak ettiğini bildiren rivayetleri işledik. Tabii ki musibet başına gelmek istenmez, başına gelinmesi、e, Allah'tan istenmez. Ya Rabbi bana musibetler ver denmez ki biliyorsunuz bir konuyla alakalı bir rivayet var. Allah Resulü selam bir sahabesini ziyaret ediyor. Sahabenin bitkin kurumuş bir, deri, bir, bir, bir keri bir deri bir kemik kaldığını görüyor. Halim nicedir diyor işte gördüğün gibi. Sen diyor nasıl dua ediyorsun? Ya Rabbi ben diyor Allah'a diyorum ki şöyle dua ediyorum. Ya Rabbi ne kadar yani günahın varsa bunun cezasını dünyada ver ahirete bir şey kalmasın. Sen böyle dua etmesen kaldıramazsın, sabredemezsindir. Çünkü zayıf insan, omuzları zayıf. Fakat ne de ''Rabbenâ âtina fittimiye hasanâ'' ''O fil âhiret hasanâ kılâ tabel nâ'' ''Ya Rabbi bizi dünyada da iyilik ver, dünyada <gülüyor> da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru, merhametinle, cennetine gizlilikler.'' Budur kardeşlerim. İnsan ne yapamaz? Bazen başına bu sibet geldiği zaman belki sabredemeyebilir. Belki o anda imamı zayıf alabilir. O yüzden nedir? Esenlik dilemek gerekir. Ama bu tür rivayetleri bildiğimiz zaman da Allah korulsun kardeşlerim çünkü yarının ne getireceğini uykudan sonra tekrar yaşam tamı var yoksa ölüm mu var bilemediğimizden bunları bilmek de insanı ne yapar inşallah sabredenlerden ne yap kardeşlerim Allah hepimize esenlik versin selamet sağlık versin rahat versin inşallah et、evet, 536 ziyaretçi nerede oturur? İbn-i Abbas, Allah'ına razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ettiği zaman hastanın baş ucunda oturur. Sonra da yedi kez, Es elullah el azim, Rabbel aşil azim en yeşriye. Evet. Büyük aşın Rabbi olan, yüce Allah'tan sana şifa vermesini isterim derdi. İyilik yani, evet. Eğer hastanın eceli gelmemişse ağrısından korkulurdu. Evet. Evet, bunu WhatsApp'tan çokça okuyoruz.、Evet. Ama tabii WhatsApp'tan yazılan şey、e, hasta ziyaretine girmez kardeşler. <gülüyor> Kim <Ziyaret> ne yapıyor <gülüyor> kardeşler? <gülüyor> Bab ne diyor? Bab başına bir de bak abi. Ziyaretin ziyaret, nerede, nerede otururmuş? WhatsApp'ın başında. <gülüyor> başını... <gülüyor> yani telefonun başında değil mi? WhatsApp'ın başında değil. <gülüyor> ...hastanın baş ucunda.、Evet. Allah hem de bize... ...sahitsiz. Tabi ki dua güzelmiş. Ama duanın yeri neresiymiş? Hastayı evinde ziyaret edeceksin. Hastanın baş ucunda oturacaksın. Yedi kere... ...es'elullahel azim, rabbel arşel azim... ...en yeşriye. Değil mi Serda? Doğru mudur kardeşim? Yer uzun demiş ya. Kim o? Hasta. Bir hafta dışı. Yani... Hani diyor ya kim, kim bu gün ziyafet ziyaret etti bu Bekir bendir kim gün miskini doyurdu bendir kim cenazeye gitti ben diyor bugün kim alışveriş bender o zaman kim bu de, dört seydiyor bir günde bir Müslüman da meydana gelse o cennete girerdir sadece bu Bekir adi Allahu anhu yasayır kardeşlerim kim bir Müslüman diyor iman eden ehil ebu yaparsa nedir sadece WhatsApp şeyi olmuyor mu kardeşlerim yasayır ziyaret eder. 私の場合は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、たは、e、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな Rabi İbne Abdullah r.a şöyle demiştir: Hazreti Hasan r.a anhi ile beraber hasta olan kafadar r.a ziyarete ziyaret etmek için gittik. Hazreti Hasan hasta'nın baş ucunda oturup nasılsın diye sordu. Sonra da ona dua ederek şöyle dedi: Allah'ım onun kalbine şifa ver, hastalarına da şifa ver.、Evet. Yine burada da kardeşlerim hasta ziyaret etmeyi. ve adabı ile alakalı、e, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakı ve ondan sonra sahabemin de ulgunlaması bu şekilde ve tabiinin de bu şekilde başucuna oturur onun için dua eder Allahümmeşhedüdakü veşfi sakamahu Allah onun kalbini şifa ver onun hastalarına şifa ver diye ne yapmak gerekir dua etmek gerek Allah Allah Azze ve Celle hepimize bu şekilde Amel etmeye inasibesi kalmıştır. İnşallah. 538. Evet. Erkek evinde ne yapar? El esvedin şöyle de değil iba'yet edilmiştir. Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evde ne iş yaptığını sordu. Hazreti Ayşe şöyle dedi: Ailesinin işine yardımcı olur, hizmet ederdi. ...namaz vakit gelince de... ...namaz kılmak için evden çıkardı. Evet. Kardeşlerim... ...sahabe zaman zaman... ...tabii ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam... ...her zaman... ...sosyal ve sahabesinin... ...arasında yaşardı. Tabi kendisinin de bir nedir? Bir özel hayatı vardı. Bir aile hayatı vardı. Sahabe... ...sadece kendi aralarında yaşantısını değil... ...acaba Allah Resulü aleyhisselatü vesselam... Ailesiyle olduğu zaman ne yapardı diğeri, o hayırı da elde etmek için zaman zaman gelmiş müminlerin annelerine bu tür sorular sormuşlardır. Ayşe Hanımız, radıyallahu anhaya da sorulan bir、e, soruda, evet, Allah azze ve sellem ne yapardı eminde dediğinde, Ayşe Hanımız radıyallahu anhâdür ki, ailesini hizmet ederdi, onun hizmetinde bulunurdu ve namaz vakti geldiği zaman da. evinden çıkar, namazını mescitte kılardı diyor. Şimdi kardeşlerim tabi ki namazın değeri, diğer bütün her şey nedir? Çok daha üstünde fevkildedir. Ne yaparsa yapsın, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz için ezan okunduğunda işini bırakır, doğurca ne yapar? Mescidine gider, Müslümanlarla bir araya gelir, onlara namazını kıldırır, onların dertlerini dinler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki evinde ne yapıyor? Ailesine hizmet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki biraz sonra da rivayette göreceğiz ne şekilde davrandığını. Bu da Allah Resulü Vesselam'ın tevazısını, o yumuşak başlığı ve ailesine hizmet ederek herhangi bir büyüklük, bir tekebbül, yani ben peygamberim, ben işte kralım, şuyum, buyum Hiçbir bir şeye ne yapmamıştır, girmemiş. Halbuki Allah Azze ve Celle, ben Allah'ın kuluym diyerek kendisini kul olma baskıyla fazretmiştir. Aleyhisselam. Evet, 539. Üveyin şöyle dediği belirtilmiştir. Hazreti Ayşe'e, Aleyhisselam, Hazreti Ali Aleyhisselam da, peygamber salallahu alaihi wasallamın evde ne iş yapardı diye sordu. Hazreti Ali Aleyhisselam da şöyle dedi. Ayakkabısını onarıp diker ve bir erkenin kendi evinde yaptığı işleri yapardı. Evet, başka bir rivayette de diyor ki bir、e, sizden biri diyor evinde ne yapardı? Ayakkabısını tamir ederdi ve e, e, elbisesini yamardı ve onu dikerdi diyor. Kardeşlerin bakın bu vasıflar bir Peygamberin yaptığı işler. Ayakkabısını tamir etmesi Elbisesini、e, yamaması ve elbisesini dikmesi, bunlar hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde yaptığı, hem de diğer sahabelerin evinde yaptığı şeyler kardeşler. Yani tevazu, o mütevazı yaşantı, tıpkı Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'da da vardı, diğer sahabede de vardı. Yani onlar da tevazu ehliydi, onlar da ailesine, hanımına. çocuğuna, çocuğuna hizmet ederdi. Allah Resulü Selam'ın buyurduğu gibi Hayrekum Hayrekum li ehlihi ve ana hayrekum li ehlihi Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. Ben de ailesine en hayırlı olanınızım diyor. Düşünün bir peygamber ayakkabısını tamir ediyor. Elbisesini yalıyor. Ve elbisesini dikebiliyor kardeşlerim. Yani bu da nedir? E, hakikaten e, büyük bir şey kardeşlerim. Yani tevazuda, zühtte ne kadar da ileri olduklarını、e, gösteren rivayetlerden bir tanesi ki Allah Resulü aleyhisselatü ve selam da bir insandı. O da diğer sahabesinin yaptığı gibi bütün bu işleri yapıyor kardeşlerim. Oturuyor, kendi söküğünü dikiyor, kendi elbisesini yanıyor ve、e, e, ayakkabısını ne yapabiliyor? Ona oturup, tamir edip onlara duruyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. 541 Ömer radiyallahu anh'a revak edildiğine göre Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne iş yapardı diye soruldu.、Evet. O da şöyle cevap verir. O sallallahu aleyhi ve sellem de insanlardan bir insandı. Elbisesini temizler ve koyunun koyununu sağardı. Evet. Yine aynı şekilde kardeşlerim Allah r.sallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye sorulduğunda O da insanlardan bir insandı. Yani nasıl ki、e, siz evde ne yapıyorsanız aynı o da ne yapıyor evinde aynısını yapardı. Tevazuğu Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekildeydi ki Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam her şeyde olduğu gibi aile yaşantısında da en yüce, en güzel örnekti Aleyhisselatü Vesselam. Burada da öyleydi Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam. oturur sökürdü dikerdi oturur yama yapardı oturur、e, ayakkabısını tamir ederdi elbisesine bakardı elbisesini kontrol ederdi ve gider ne yapardı koyundan süt sağardı diyor Ayşe Anamız radıyallahu anha Allah Azze ve Celle Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin kardeşlerim maalesef günümüzden kaybedilen en büyük değerlerden bir tanesi de Bu ahlaktır kardeşlerim. Her ne kadar bir topluluk kendilerine ahlak süsüyle Peygamber'in ahlakı ile ahlaklanmış süsü verse de maalesef en ahlaksız kişiler olmuşlardır kardeşlerim. Ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın akidesini yitirmişler, ufak tefek işte temizlikti, giydiği sarıklarla cübbelerle kendilerine ahlaklı ne yapmışlar, servetmişler. Maalesef bu da en büyük çehaletten, en büyük ahlaksızlıktır kardeşlerim. eğer peygambere uyabiliyorsanız onun gerçek ahlakıyla ahlaklanabiliyorsanız hakikaten、e, kurtuluşa erenler sizsiniz inşallah kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak 私たちはこの時期に行くことができます。私たちはこの時期に行くことができます。私たちはこの時期に行くことができます。私たちはこの時期に行くことができます。私たちはこの時期に行くことができます。私たちはこの時期に行くことができます。私たちはこの時期に行くことができます。